E, sabah namazını ancak Camide kılabiliyorum Filanca zat Allah dostu hep teheccüd kılıyordu Doğru Sen teheccüde kalksan ertesi gün işe gidemeyeceksin Elektrik paranı kim ödeyecek Müslümanlar ödeyecek Ya da elektriği kesilmiş kaçak elektrik Kullanan Müslüman haline geleceksin Seddedu ve bu. Sen sabah namazına Camiye git Sabah namazından sonra da on defa tesbihat getir oradan De ki Rabbim Ben teheccüde kalkamıyorum Benimkini de böyle kabul etti. Bak kabul etmiyor mu Allah? Bak kabul etmiyor mu? E ben gidip, Mescid-i Aksa'yı Yahudi'den koruyamıyorum. E burada Yahudi'nin malını proteste et, Allah onu, buradan oraya gidecek kola paralarının yerine, buradan gırtlağını kıstığın için, Mescid-i Aksa'yı kurtaranlar listesine yazsın seni Allah. Seddedu ve karibu. Helva sadece tencereye boşaltılan irmikle yapılmıyor. Bu yap bozlu olup bitiyor. Ama 30 senedir şeytan seni aynı tuzak içinde oyalıyor. Hala sen yanık helva yapıyorsan sıkıntı sende o zaman.